Göklerde ve yerde kim varsa hep O'nundur. Onun hu hu hu hu huzurundakiler kendilerini ibadet etmekten asla ki kibirlenmezler. yorulmazlar da Allah'a inananlar daima Allah'ın emrini tutuklar. Namazını kılar, işte ne ne güye ibadetleri em emrolunmuşlarsa hepsini sevvesle ve yaparlar yok olmaz abi. Demek ki burada şu bak, ibadetleri canı böyle yapmak lazım. Ama yasal var gibi yapmamak lazım. İbadetleri hak bile yerine git, ne mutluyorsak bütün edep ve oruç tutuyorsak, harça gidiyorsak bunları bütün edep ve elkaniyle yapmak lazım. Yasal gibi bir şey de yapmamak lazım. Bunu yapan mühim bundan bıkmazsa, yorulmazsa Allah'ın her karşısına geçtiği zaman zaten Allah her zaman Allah'ın karşısındadır. Namaz ne geçmiş bir görüneme aslında her zaman karşısındadır. İnsan her zaman Allah'ın karşısında olduğunu bilmeli. Hani derler ya gönlü onda el el oynasa el işte gönlü onda derler. Sadece namazda, değil, vakitlerine değil. Onlar, Allah, yani hiç olmaz bundan yapın. Her zaman benim karşımıza, bundan yapın, karşıma geçen Ama mümin bir insan daima Allah'ın karşısında olduğuna bilmelidir. Ondan korkmadığını bilmelidir. Onlar, Gece, gündüz ara vermeyerek onu tesbih ve henzih ediyorlar. Hep onu anıyorlar. Sübhanallah diyorlar. Saravat getiriyorlar. Namazını kılıyorlar. Onlar yani iman saatleri gece ve gündüzü bakın. Sadece belli zamanlarda değil. Bütün bir boyunca. Yoksa onlar onlar yerden bir takım tanrılar edindiler de ölüleri onlara mı diriltecekler? Şimdi putlara tapanlar söylüyorlar. Onların tapları da putlar. Taştan, taplardan, işte tahtadan yapılmış. Şekil yapıp gidiyor ki Allah onlara yoksa onlar yerden bir takım tanrılar edindiler de ölüleri onlara mı diriltecekler? O Elleriyle yaptıkları tanrılar diyelim, putlar yarın yer kıymete yerden çıkacak cesetleri, ölüleri onlar mı diyor. Onlar putlara tapmayın, iman etmeyin sadece Allah'a ibadet edin. De bir ihtar. Her her ikisinde yani göklerde ve yerde. Allah'tan başka tanrılar olsaydı bu bunların ikisi de göklerde ve yerdekilerde muhakkak ki öteki yaşayanlar, yerde ve gökte yaşayanlar bundaki yok olur, harap olur, gideler diye birbirleriyle kavga ederler en başta. Tanrılar geçinemezler. yerde, gökte olsun ki bu, bu ben derken aynı bugünkü devletler gibi birbirini yerle bitirirler, ileridedir. Demek e, demek ki arşın Rabbi olan Allah onların vasıf ve isnaf her şeyden yücedir, münezzehtir. Yani o kutlara tapanların e, düşündükleri gibi şeylerde Allah münezzehtir. Onların böyle bir şey yoktur. Allah her şeyden yüce, hep en üstedir. Ve bu gibi kötü vasıflardan da münezzetle böyle şeyler Allah yakışmaz, yakıştırılmamalıdır. O yapacağından mesul olmaz. Allah yapacağı şeyden mesul değildir. Muha'n kalkıyor hep bir sebebi var ki bunu, yap yapıyor bunu. Başta seni, sana başta derste veriyor, ikaz diyor, şunu yap, bunu yapma diyor. E, sen onun aksini yaparsan, Allah artık bir vereceği cezadan mesul olur mu? Sen bunu kendini istediğin yaptırıyorsun. Hak ettin. Fakat onlar mesul olurlar. Bu işleri yapanlar, günahı işleyenler, kendilerine mesuldürler, yapsınlar. Yoksa Allah'ın bunda bir mesuliyeti yoktur. Çünkü sana evve de teker teker teker beynine sok o soka anlattı. Hala yapmıyorsan cezene çıkarsın. Ondan başka tanrılar tanrılar hı, edindiler ha? Tehdit ya Allah'tan başka tanrılar edinilir mi? Edinir ha diyorlar ki tehdit. Müslümanlara pardon e, sen onlara de ki kitap Peygamber Efendimiz'e, de ki Varsa delilinizi gösterin. İşte benimle delil şu, akli ve nakli deniz yani düşündüğünüz veya görüp birinden duyduğunuz deliller varsa gösterin. Akıl bunu kabul etmez. Çünkü delili temanı buna tek delil getiremezsiniz. Çünkü bütün onlar tevhidi emretmişlerdir. Böyle bir delil bulmaz mümkün değil. Yani ee, Allah'tan başka şimdi burada ben Tanrı kelimesi söylemeysem ama burada öyle yazdığı için söylüyorum. Allah'tan başka bir tane ya Mahmut diyelim. Mahmut bulamazsın. Böyle bir şey olmaz. yani ikisi bir yerde yaşamaz. Böyle bir tane tanesi var. Mahmud'u var. Hangisini taparacaksınız ki? Mümkün değil. Devir gösterin de kabul edelim. Devirin de yok. Ya kafadan atıyorsunuz veya da bir elinize söyle onlara, onlara kanıyorsunuz. Böyle bir şey yok. Biz senden evvel Onu Edirhan, de ki varsa deniz getir, işte benimle beraber olan Müslümanların <gülüyor> kitabı, işte benden evvel gelenlerin kitabı da de işte benim getirdim. Kur'an-ı Kerim meydanda beni eve evvel gelenlerin kitapları da meydan de. üç kitap gelmiş büyük, ondan sahibeler gelmiş. Gösterin, benim bu söylediklerden başka bir şey varsa kapır Yok, bulamazsınız. Biz her tegambere aynı şeyi söyledik. Hep diyegemersin aynı şey söylerim ama şu var daha sonra gelen kitaplar daha sonra gelen işler daha tepebilecek niye daha tepebilecek? Çünkü zaman geçiyor insanlar daha bilirler ki olmuyorlar. Hayır onların çoğu hakkı bilmezler ve bunun içinde yüz yüz çeviriciler bunlar hakkı falan bilmezler daha evvel söylediği gibi senin evvel söylediğin Hayır dediler, reddediler. Şimdi sana gelenlerden de reddediyorlar, hayır diyorlar. Zaten kaderleri yazılmış. Biz senden evvel hiçbir peygamber göndermedik ki ona şöyle vay etmiş olmayalım. Hakikat şudur ki benden başka hiçbir tanrı yok. O halde bana ibadet edin. Bakın burada Allah ben, ben zamirini kullanıyor. ben Allah'ım var, ebadet diyor. Ama katil konuşuyor. ve böyle biz diyor. Bizim sevimize iniyor Allah'a <Gülüyor> Beni de, beni bir telin diyor. Şimdi ta Hazreti Adem'den, son peygamberine kadar Allah esas itibariyle aynı şeyleri verdi. ne de. Tehvid'e verdi, bir Allah, bir Allah, bir, bir tek Allah var. o da Allah Zül, Zül, Zülcelal Hazretleri, beni tanıyın diye, ben sen Allah'ım, benden başka Mahmut yok. Bütün Peygamberler bunu verdi, ama dediğim gibi zaman ta Hazreti Adem'den Hazreti Peygamber'e kadar geçen o büyük zaman içerisinde insanlar değişti, fikirler değişti, Allah da Onlara göre kitaplarını daha geniş, daha şumurlu, daha büyük gönderdi. Tek fark bu, başka yok. Hazreti Hz. Peygamber, son gelen peygamber olduğu da millet tanımadı, tanımaktan çok, çok soru çekti. Ya Hazreti insan zamanında Hazreti Musa'nın zamanı gönderse de hiç kimse kulak asmazsın. Çünkü çok gelişmişti bana gönderdi Allah'ım. O çok esirgeyici, Allah bir evlat edindi dediler. O da şu, melekleri, melekler Allah'ın kızlarıdır dediler. Şey, Arabistan'ın bazı kavimler, bunların hakkında nazi olmuştur. Yani Allah'ın kızları hak, var diye ne hakkında bu şeyler söylüyor. Onun şanı bundan çok yücedir. Allah evlat edinecek bir şey değildir. Ya Allah bu gibi söylediğinden, fiillerden münezzehtir. Yakışmaz Allah'a, Allah'ın böyle sıfatları yoktur. Hayır, evlat dedikleri onlar ikrama mazhar olmuş edilmiş kuralardır. Şimdi onların evlat dedikleri, Allah bazı kullarını seçmiş, seçkin kullar. Allah her zaman onlara kolluyor, veliler falan. Onlar e, Allah'ın işte oğulları, kızları demişler. Onlara Allah bu onu söylüyor. Benim böyle bir müzey. Ancak ben bazı kullarımı çok sevmişimdir. Onlara daha fazla korkuna gelmişimdir. Onlar, var, oğullar var diyene, onları zannediyorlar diyor, onları aldanmaları yani, onlar bir nevi aldanmaları. Burada var mı itiraz edilecekler? Anlaşılmadı mı burası? Yani Allah bazı kulları, velileri mesela çok sevmiş, onları daha çok seviyor bizlerden. Çünkü veli onlar Allah velileri. O aptallığa zannediyor ki, yok bunlar, bunlar Allah'ın oğlu kızı. Öyle bir şey yok. Bunlar sözleriyle de, sözleriyle de asla onun önüne geçemezler. Yani Allah'ın bu sevgili kulları hiçbir zaman Allah'ın önüne geçemezler. Allah ne dediyse onlar yaparlar. Sadece Allah'ın emirlerini dinlerler. Hani Onları da hmm, öyle de mesela Allah demeden pe peygamber demek olmaz. Başta Allah'ı anacaksın. peygamberin sonra sonra işte diğerleri heti de buna velilerini, Allah'ın sevgili kullarını. Başta Allah yaratan, tek sahip o. Peygamberle yaratma. Yani Cenabı Hak emretmedikçe onların hiçbir şey söylemezler. Ne peygamberliğe ne de Allah emretmezse yüz çevirildi bir şey söylemezse o emri ona söyler. Önlerindeki de arkalarındakideki de yani evvelce yapmış olduklarını sonra yapacak yapacağı olduklarını önde gelenlerin sonra gelenleri de Allah hepsini bilir. Bunlar onun dizalarına ermiş olanlarına başkası da şey edemezse. Peygamber tek şefaatçimiz odur. En büyük şefaatçimiz odur. Bir de Müslüman Müslümanlığın er şefaatçisi de var. O da başka. Ama en büyük şefaatçimiz odur. Ancak Allah şefaat et diye buyurduğu zaman ancak er şefaat eder yoksa onu da eder. Bir bu şefaat etme hakkına sahiptir. Zaten verdiği vakit. Bunlar onun korkusundan titreyenlerdir. Allah'ın çok sevgili kullarıdırlar, peygamberlerdir. Ama yine de Allah'ın korkusundan titrerler. Onlar öyleyse biz ne olacağız ki? Yani yâliyetten kullar. Allah'ın en, en sevgili kulları onun korkusundan hatta sevgisinden titrenirse en büyük korkunu da Allah'ın sevgisini kaybetmektir. Bunu hep tekrarlarım. Allah'ın en büyük korkumuz o olmalı. Allah'ın sevgisini kaybetmek. Allah'ın itibadını kaybetmek. En büyük azap budur, en büyük günah da budur bizler için. Allah'ın sevgisini kaybetmeyelim. cennet azabı nasıl budur. Allah'ın sevgisini kaybetmek. Allah'tan korkuyoruz ama Allah'ın sevgisini kaybetmekten korkuyorsun. Esas budur. Bunlardan kim Tanrı o değil, benim derse o sevgili kullanır, Tanrı o değil benim derse derhangi yerinde cezalandırız. Her şey biter o yalnız. Biz o zar de böyle böyle cezalandıracağız. O Allah benim diyenleri de cehennemde cezalandıracağız. Burada yani, belki içinde söyleyecek Mansur niye Allah benim dedi cezanı. Mansur Allah benim demedi. Allah ben nedir dedi. Yani, benim için Allah'tan başka bir şey yok. Ama Nehmet, ben, ben, ben Allah'ım dedi. Şeref'ün ben Allah'ım. Zat. Zat oradan kullandı. Veriler, Allah bendedir. Allah benim demem başka, Allah bendedir demem başlıyor. Tabii Allah bimizdedir. Allah bimizde, biz de Allah bendedir diyoruz ama Allah bula cümlemize de bimizdedir. Şuradan son iki, o şöyle büyük bir şey var, onu içe bir dakika yapalım. Bunu çıkarttım ama hiç yapmayacağım. Göklerde Göklerle yer bitişik bir halde, Ya tahmin düşünün. Göklerle yer bitişik, tek bir parça iten. Bütün yıldızlar ve yer onların bir şey değil de. Hepsi birken, biz onları birbirinden yarıp ayırdığımız, hani o küçük parça parçalandı ya, halen büyüyor gidiyor, her gereği şeyle sudan yarattığımız o küfür ve inkar edenler görmedi mi? Hala onlar inanmayacaklar mı? Burada e, geniş bir malumat var. Şimdi zamanımız yok, onu okumayacağım. Hazırlamıştım ama okumayacağım. Zaman kalmıyor. Burada demin arkadaşlar da söylediğim, dinle ilim aynıdır, değişmez. Ve hep dinleyen, ilmi at atbaşı götürün. Bu makale, bundan işte yüzyen evvel yazılmış bir makale. Dinle ilmin aynı şeyi söylediğini bize anlatıyor şu makale. Ama onu bir hafta haftaya inşallah okuyacağım ki bir aylığa uzun bir şey. Buraya kadar anlaşılmayan, yani yanlış anlaşılan, soracağınız bir şey var mı? Dedeciğim, fakirin namazla ilgili bir şey sormak istiyor size de. Hani, ben... Namazı gönlüyle kılanlar diyor ya, evet. esas iman edenler da diyor Orada galiba biraz izaha açık bir konu var sanırım. Çünkü namaz kılmak ölen nanet dayı, hani kılınacak bir şey olmadığı gibi, hani yasak, kova, savcı gibi kılmayınız dediniz ya. Evet. Şimdi orası biraz ince bir konu dedeciğim herhalde. Şimdi... Hani, fakirin orada anlamadığı bir şey var. Ondan nasıl emin olacağız? Mesela Hasan Basri Hazretleri diyor ki dedeciğim, bir vakit namazı geliyor. Orada o konuştu. Ben diyor, riyaya düşeceğimden emin olmadığım namazı kılmam diyor. Doğrudur. O, o vakti Doğrudur. terk ediyor sonra bahsediyor. Doğrudur. Şimdi, sen kendi ilmine göre, kendi inancının üzerine göre namazı kılıyorsun. Evet. Bunu eğer, bunu ben e, ağamın istediği namazları kılmaya çalıştım. Kıldın değil mi? Kılmaya çalıştım. O zaman yani, şunu demek ki, yapabildiğin kadar, e, becerebildiğin kadar namazınızı e, Allah için kılmaya çalışın. Yani, ya bugün şöyle, bak, borcum var ama kılmıyor. Bitti versin, namaza diye kılma. Ya namazın bütün örf ve erkanı ile Allah'ın karşısında, Allah'tan başka bir şey düşünmezse kıl. Söylemek istenen bulunan namaz nasıl kılacaksa, Hazreti Peygamber nasıl kılmışsa sen de öyle kılmaya çalış. Onun gibi kılmamız mümkün değil ama onu taklit et. Hazreti Peygamber'i veliler gibi namazınızı kılmaya çalışalım. Hasan Basri Hazretleri öyle söylemiş ama ben söyleyemem. Söyleyecek insanlar alnını karıştırır. Onların gibi Hazreti Ali'nin acayip koca bir çöl dikenim atmış. Feryal ediyor o, o koca Ali, Hazreti Ali o, di, di, di, dikenin azabından feryal eder ve ayakları kötü bir şişmiş. Hiçbir cerrah yanına yaklaşamıyor, yak, yak, yak, yak, yak elde edemiyor. Ne evet, diyor ki ben namaza durduğum zaman çıkartın diyor. Hazreti Ali namaza diyor. Hazreti namazı durduğu zaman her şeyi unutuyor. Sadece Allah. Diyor. Onun karşısında yetkilik modumuzda bütün ömrü boyunca o Hazreti Ali öyle kuruyor. Cevri o sırada arkadan ayağındaki o ko ko koca çöylü dikeni yarık çıkartıyor oluyor. Hazreti de farkında değil. İşte Hazreti namazı o. Ona benzeyelim. İçimizdeki vesvese şeyden herkese biri hani Ömle bir defa, hadi ömle bir defa, hadi adi gibi bir recat namaz fiketler, bacayı evet. şey kurtarırsın. Makul bir defa. Evet. O. Yoksa o hani, hepimiz o onun namaz gibi kılamlara, onların el yapıyor, kılamların eli yapıyor. Kılabilirsek, onun gibi kılmaya çalışalım. Mesela ama kılamayız, kılamayız başka artık. Ama onun gibi kılmaya çalışalım. Bugünkü dersimiz burada son. Evet. Evet. Kaçıncı ayette dedeciğim? Bir, ben bir 30. Otuz ayet e, ha, okudum, 31'de evet. başlayacağız.